Merhaba ya merhaba merhaba ced el merhaba ya habibi ya muhammed merhaba ya imam el kibletayn merhaba hada allah ما توفيقي واعتصامي لا بالله لقد جاء رسول الله الرحمن ولا تشتموا شهادته بما تعملون عليم صدق الله العظيم اللهم بارك لنا في القران العظيم بارك العلي الله الحي القيوم allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Cümlemizin bu yolda devam tebat istikametimizi artırsın Amin. allah Teala Hazretleri bu meclislerden ayırmasın allah Teala kıymetini bildirsin Amin. Okunun âet-i kerime ve hadis i şeriflerle cümlemizi amele muvaffak eylesin Amin. Sakındırılan kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin Amin, Amin.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 Efendim Parayla alınacak bulunacak Şey Değil Vakit parayı kazanıyor ama Para vakti kazanmıyor İşte böyle bir gecedeyiz Yaşadığımız Ömrümüzün hayatımızın gecelerinden Bir gece daha Geçiriyoruz Ne mutlu ki Allah yolunda geçiriyoruz Fî sebîlillâh toplantıda Geçiriyoruz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 bu cemaate, bu cemiyete, bu sohbete, bu ehl-i sünnet vel cemaate bizi o kavuşturdu ya. Biz aklımızla buna kavuşamazdık. Akılla olsa bizden akıllıları var, hiç bu yolda, bu tarakta bezleri yok. Bizden akıllıları Parayla olsa bizden zenginleri bu yola kavuşmuş değiller. E şimdi bizim,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 kendi isteğiyle değil bazı yerde çok soğuktan insanın gözün yaşlanır. Mevlane ne buyurdu ona? Enemnahum ve kemnake. Selizat <Sessizlik> tepki aleyne. O kadar insanı uyuttuk da teheccütte huzurumuza kabul etmedik. Seni kaldırdık da namaz kıldırdık. Seni seçtik bizle münacata, bizle görüşmeye. Seni seçtik. Onun için mi ağlıyorsun? Yani ne zorlanıyorsun diyor Mevla.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 Onun için burada ham dedene, orada da hamd nasip olacak. Şimdi cennete girenler ne diyor? Elhamdülillâ illezi hedâne âlihâde Bizi bu cennete kavuşturan Allah'a hamd olsun. He? Ve mâkünnâ illehtedînil evlâne hedâne Allah bizi iletmeseydi bu cennete, eriştirmeseydi, kavuşturmasaydı, biz asla cennetin yolunu bulacak değildik.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 Sehele Allahu lehu bihi tariqen ilel cenneh. Meşhur hadis ya. Tab 10 yaşımızda bunu ezberledik. Bu hadis. İlk benim ezberimdeki hadislerden biri. Talebe olunca hoca efendiler teşvik için bu hadisleri ezberletiyorlardı bize. Efendimizlerimizin oğlu Ahmet Hoca, büyük oğlu o okudurdu bizi. Çok hadis ezberletirdi böyle. Allah razı olsun ondan.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 arabanın rotasını çevirip veya nerenin otobüsüne mürübüsüne bineceğiz derken ne yaptınız bu Halit Caddesindeki bu adresin yoluna girdiniz derdiniz ne yeltemiüfi ilmen ilim tahsili yani Allah'ın dini ile ilgili gereken bilgilerden Allah'ın nasip ettiği kadar bir şeyler öğrenmek diye geldiniz öyle değil mi Evet. işte o yola girmesi sebebiyle Allah o kuluna kolay eder tarikan ile cenneti cennete giden yolu kolaylaştırır diyor Onun için elhamdülillahi alihaza onlar orada cennete bizi sokan bu cennete kavuşturan Allah hamdolsun diyorlar ya Biz de şimdi buradan ne diyoruz bizi bu cennete giden yola kavuşturan Allah'a hamdolsun Burada bu yolu bulmasak orada cennetin yolunu bulamayız. Ümân ama füfünahreddi ama bunda kör olan orada da kör, bunda bulamayan orda hiç umutsuz, umutsuzluk. Kim ki bunda arifi hak olmadı, ta ebet bir kâne kaldı bulmadı. Bunda Allah'ını bilemeyen orda nasıl bulacak? Burada yolu buldurdu bize, Allah kaybettirmesin bize.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 Bu yola girmekten başka tercih edilecek yol var mıdır? Buraya gelmeyelim de oraya gidelim şimdi. Nerede ne bulduk Allah'tan gayrı? اِنَّ الْعَالِمَ لَا اِشْتَغْفِرُ لَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْاَرْضِ حَدَّ Allah'ın dinini bilen alim kişinin günahı olmaz mı? Olmaz olur mu canım? Hocadır diye o peygamber? Değil. Ancak günahtan kim masum?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 E ben de böyle olmak istiyorum. Ol. Burada şu hoca demiyorlar. Ehli sünnet olacak tabii ama ilim tahsilinde olacak. Ya İbrahim inne alim uhibbu alim. Allah buyurdu ey İbrahim ben çok alimim. Her alimi de severim. Ama her alim derken nedir? İnancı ehli sünnet olacak. Amelinde bozukluk Ameli ya tam düzgün olsa peygamberdi ki bu adam. Herkezde yamulma payı var. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, sellem, ve peygamberler masum. Geri kalan evliyaullah olsa veliler mahfuzdur Allah korur ama günahsız değil. Ama alimle cahilin farkını Allah teala ortaya koymuştur. Yarın ahirette mahşerde efendim.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 Yesarül kıyamet 3 kıyamet günü 3 cümle şefaat edecek. El Enbiya başta peygamberler, tümü'l ülema sonra alimler, tüm meşru'da sonra şehitler. Alimler şehitlerden evvel şefaat edecek. Şehitlerin Allah yolunda döktüğü kanlarla alimlerin ilim yolunda kullandığı mürekkepler mizanda tartıldığı zaman hangisi ağır basacak?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 Allah'ın ilminden istifade için yola girdiniz Allah tamamını erdirsin. Amin. Allah bu yolda yaşayıp ölmek nasip etsin Amin. şu sohbetlere bile ilim tahsili niyetiyle gel. bak efendi kardeşim ulema beyan ediyor ki bir insan bir amelde ne kadar niyetini artırırsa o kadar sevabını Allah artırır mesela siz şimdi şuraya gelirken bir kaç niyet yapa bilirsiniz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 Allah Teala Habibini emrediyor laneti yalancıların üzerine saldıyor benim lanetimi onların üzerine bu ne acayip bir şeydi iyi akım bu yalandan sakının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor mümine hiç yakıştıramıyor bu yalanı çünkü bu hakkı ne yapıyor örtüyor hakkı gizliyor ancak kaç yerde müsaade ediyor buna üç yerde bir insanların arasını ıslah düzeltmek leşel keldi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 görüş ortaya atarsa millet de bunu hoca zannettiği için ona uyarsa bunu hiç sorma bu, bu, bu yalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yekunu fi ahiriz zaman son zamanda deccalune kezzabun deccallar çıkacak yalancı sahtekarlar çıkacak efendim yetune hadis bi malem tesma'u entum la öyle hadisler öyle rivayetler yani hadis derken burada Resulullah'ın hadisi manasından ziyade haberler, havadis manasında konular anlatacaklar size, meseleler anlatacaklar. Ne siz duymuşsunuz diyor ne babalarınız duymuş. Hiç aslı asları olmayan konulara girecekler. Böyle yalan haberler üretecekler, üretecekler. Feyyakum ve yahum ve la Aman onlardan sakının sizi saptırmasınlar, sizi fitnelendirmesinler. Sizi dininiz ve dünyanız hususunda yanlışa Sevk etmesinler, batıla götürmesinler. Araştırmacı olun, doğru mu konuşuyor diye soruşturun. Çünkü, hadis-i şerifin, inne beyni yedi is onlardan sakının. Şeytan bile, kıyamete yakın insan kılığında vaaz edecek, fetva verecek. İnsanlar onu dinleyecek.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 Ondan sonra telefonlarla, naklen yayınla birine sorup da adamı anlatmak olmaz. İslam'da öyle meseleler var, sen bunu doğru bilebilirsin. Fakat hikmetini izah edecek ilme sahip olmayabilirsin. E, Orada inadına bir mücadeleye girerekten böyledir değildir, şöyledir değildir. Bu mücadeleler, ilmi tartışmalar e, her yerde uygun olmaz.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 Zayetmenin çeşitlerinden ve bu kebair en büyük günahlardan. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu kıyamet alametlerinden saymıştır. Yalancı şahitliğin zuhuru belirgin hale gelmesi kıyamet alametlerinden sayılır. Şimdi bu iş o kadar yaygın ve gelişmiş haldedir ki parası olan bir adamın istediği bir konuda şahit bulması için hiçbir sorunu yok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 Bundan büyük günah olabilir mi ya? Adamı katil diye, zani diye, cani diye, hırsız diye, gaspçü diye şahitlik ediyor ya görmeden. Bunun günahını kim ödeyecek? Ya Mevla bu işe çok önem veriyor. Bu İslam, bu İslam'ın dengesini korumadın mı? Bu Allah'ın dinini, mizanını, terazisini bozdun mu? Bütün dünyanın dengesi bozulur.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 Oruca niyet ettiğin. Böyle oruç mu olur ya diyor. Yalan konuşuyorsun. Orucu ağzına yalan konuşan çok var. Hoş bu millet Ramazan günü ağzını kapatmıyor ki. Ramazanda da durdur durdur dır konuşuyor. Konuştuklarında çoğu yalan. Onun için orucun sevabını iptal ettirenlerden birisi. Beş şeyi oruçluyu iftar ettirir, sevabını iptal ettirir. Elkezi bu yalan diye birinci madde ve yeminül Kazibe yalan yere yemin ayrıyetten yalan yeminini söylüyor. Beş maddeden biri olacak mı diyor? Ne insanlar? Rasulallahü Amin zamanda turme isimli adam, Tuğme evni überek. O zaman Müslüman sahabede içinde yani. Gitti bir zırh çaldı komşusunun zırhını. Gitti zırhı efendim çaldıktan sonra aranır da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 o Müslümanım diyen yalan söylüyor. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etti. Kainatı efendisi ne yapacak? Şahitler dinlenecek şimdi. Böyle durumda kim dinlenir? Tabi Resulullah'a vahiy gelir ayrı dava ama normal meselede burada kim Hüküm hüküme sebep olacak? Şahit dinlenecek. E şimdi bu tuğmenin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 e bu çok dürüst adamdır. Yani ne biliyorsun? Belki o arada kafayı yedi gittik yaptı. Herkesin bir sapıtma payı var ya. Neticede kainat efendisi onu dinliyor. Çok Yahudi kaldı sessiz tabii adam. Bir de Yahudi de olduğu için. Geri onlar da Müslüman. E, kabilesi Müslüman olduğu için bir yüklenme durumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii şahitleri dinlemesine nazaran.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 Allah Teala hemen vahyi gönder. Nebi de Teala İnna anzalna ileykel kitabe bil hakl li tahkum beynen nas bima raka wa saimen ve inna rahim Habibim biz sana o Kur'an'ı indirdik niçin? İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği, vahyettiği hükümle hükmedesin için. Sakın o tuğma -e haininin tarafından müdafacı olma.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 Allah'ın sevmediği, razı olmadığı, yalan yanlış şahitlikleri düzerlerken, kurallarken, gece yarısı uydururlarken ben orada beraberdim. <gülüyor> Allah kullarının yaptığını çepeçevre kuşatmış, ilmiyle yata etmiş. Allah'tan gizlenecek bir yer mi var? Haulay. Han tüm hâvulâ cahdet tüm anifil Hadi siz dünyada onları tuttunuz mücadele verdiniz savundunuz haklı çıkarttınız, kurtardınız. Femen yucaedil Allah Hanım kıyame. Kıyamet gün o yalancı sahtekarları kurtarmaya Allah'a karşı kim mücadele verecek? Emmen yekunu ileyin ve Kim onlara vekil olacak da azabı defedecek? Olacak iş mi? Ne ayetler geldi? Ne ayetler geldi? Bu tuğmenin efendim. Kursuzluğunu Tescil hakkında Herkes hakkında ayet gelecek değil Şimdi vahiy kesildi peygamber yok Onun için Hüküm verenler tabi ki şahitleri dinleyerek Hüküm verecekler ama o şahitler Yalan yaptıkları zaman işte yandılar onlar bu ayeti kerimeler Onu söylüyor Ve leu lea fadlullah Aleyke ve rahmetü Habibi Allah sana acımasa Allah sana lütfetmeseydi Lehemmet taifetümünü men yudilluk Bunlardan bir grup seni bile saptırmak istiyorlar diyor. Ma Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ma Sana zerrecik zarar veremezler. Benzil Allah aleyküm kitabı Allah sana Kur'an indirdi, fıkıh indirdi, vahiy gönderdi. Haleme ki maalemeki şeyleri öğretti. Hiç bilmezdin. Gece adam ne yapıyor? Ben sana bildiriyorum diyor. E böyle bir hakem tabii şaşmaz. Ve kane fadzlullahi aleyke.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 Para için, menfaat için, evim gidecek, arabam gidecek. Sakın yalan, yanlış, yemin hiç doğruluktan ayrılmayacak. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikra, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah cüle cülahi. ne muazzam hadise. Kurtuluş doğruluktadır. Halbuki nerede gibi görülür?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 Velaya Rasulullah diyorlar, ne buyuruyor? El işrakü billah, Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak kafirlik. Allah muhabbaz ayyarım. Dinsizlik, imansızlık. Sonra tüm mevzu külvali ana babaya karşı gelmek. Ana babaya isyan. Yani ana babaya hakkını yemek, ana babaya bakmamak, ana babanın. Efendim, yardımsız bırakmak, muhtaç oldukları zaman el tutmamak, işte. Hatta Allah'ın muhafaza dövmek. Ana babasını dövenler var, sövenler var. Allah. muhafaza. Bu en büyük günah. Allah'a ortak koşmaktan sonra geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturuyordu. vekane mütteken, yani yaslanmış idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Celese, belki de uzanmıştı hani. Oturdu böyle, dikildi. Ela ve şehadetü zûr Ela ve şehadetü zûr Yalan yere şahitlik yapmak Yalan yere görgü tanıklığı yapmak Yalan yere görmeden gördüm demek Bilmeden bildim demek Bunu ruha O kadar tekrar etti ki Ne üç ne beş <gülüyor> Sahabe-i kiram diyor ki Ah ne olursun keşke sussa dedik Sussa sussa sussa Susmuyor Oturdu susmuyor. Yalan yere şahitlik diyor. Başka bir şey demiyor. Bu ne demek ya? Kur'an kim denemiyor? Ve bu kavlezzur. Ve cdenibu ricze minel evthan ve cdenibu Puta tapmaktan sakının, yalan konuşmaktan, yanlış şahitlikten sakının. Puta tapmakla yalan şahitliği yan yana. Hac suresi.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 Kefâ bil mer'i ithmen en yuhbira bi kulli mâ semi'a Her duyduğunu anlatmak kişiye günah olarak yeter. Hiçbir günahı olmasa sen her duyduğunu konuşuyor musun kardeşim? Konuşuyorum. Adamı da sorsan böyle bir de tabi der. Treni durduran gibi. Trendeki alarm şeyine basmış ya efendim makinist arıyor hangi şeyden. Efendim ne diyorsunuz ona? Vagon. Hangi vagondan imdat bastılar diye. Bu da bilmiyorum basmışları ya tabi. Geldi diyor ki ya kim bastı kim bastı her kovuşuş şeyi soruyor vagonu buna geldi. Akan dedi hem de tek kollan dedi. Basmış oraya treni durdurmuş yani. E şimdi adam sen her duyduğunu anlatabiliyor musun anlatıyor musun? Tabi ben ne duysam anlatırım diyor ya <gülüyor> böyle. Çok güzel anlatma kabiliyetim var ben hiç. Hiç de unutmam hep her şeyi. E sana bu günah olarak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 Haram yiyor mu demezler. Ne demez bu millet ya? Bu millet her şey der ya. Bu millet bu millet peygamberin hakkında konuşuyor ya. Bu millet sallallahu aleyhi ve sellem peygamber hakkında konuşuyor. Adam ne dedi? Peygamberin adaleti taksimi ne diyor ki? Bunda adalet yok diyor. Allah Allah'ın rızası yok diyor. Ganimeti taksim etti diyor. Kendi adamlarına verdi diyor peygamber için ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi. He?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 İnsanların halinde niye konuşuyorsun ya? O şöyle, bu böyle, bu... Cık. Bir şey duydun mu? Ne hemen de aktarıyorsun ya! Senin kendi ayıbın mı yok? Halk bundan artık ayıp olur mu bir kişi? Kendi ayıpı var iken zikrede ayıpı digeri. Bundan büyük ayıp var mı diyor. Kendi ayıpsızmış gibi milletin aybını konuşuyor ya. Hayrün nâs men şehellehu aybû an'uyû nâs. İnsanların en hayırlısı kendi ayıbını görmekten başkasının ayıbını göremeyenlerdir ya.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 E tek tarafı dinliyorsun, öbür tarafın aleyhine nakiller yapıyorsun. Allah böyle zenginmiş, fakirmiş sana düşmez diyor. Hak Allah'ın hakkıdır. Herkesin hakkında doğru şahitlik yap. Fe lattebeu'u'l-heva en Adaletli olmak istiyor musun? Allah indinde adillerden yazılmak istiyor musun? Adil, adalet sahibi. Takva i'dilu hu takva Takva'ya en yakın hu adalet.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 Şimdi bu da diyor benden sonra zuhur edecek ve çoğalacak. Zalimlerin yardımcıları çoğalacak. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sequuni fi kıyamete yakın bir takım insanlar türüyecek. Ma'umsiyatun kenaz Bakar sır kuyrukları gibi diyor, Joplar ellerinde olacaklar. Yaqdu ne fıstıkatilla, Allah'ın gazabıyla sabah evden çıkacaklar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 Cemaatimizin geçtikleri dervaha için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve Rabbim ihsan eyleye. Bütün geçtiklerimize rahmet eyleye, bize de rahmet eyleye. Bizim de günahlarımızı mağfiret eyleye, buradan dalbadan azat eyleye, boyunlarımızı cehennemden azat eyleye, beratlarımızı ihsan eyleye. Amin diyenlerin nar cehennemden azat Amin Âmin. Muharrem Taha ve Yasinu selamun aleyhül murselin. Hamdlik ya لا شرف النبي ما لي وصام